En son vefat eden annemiz Ümmü Seleme radiyallahu anha Ümmü Seleme radiyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin en son vefat eden hanımlarından Erkam'ın evinde İslam'la şereflenen ilk Müslümanlardan Habeşistan ve Medine'ye hicret eden ilk kafilede yer almış Çilekeş bir İslam hanımefendisi. Hudeybi Antlaşmasında gösterdiği dirayet ve fetanetiyle, Efendimiz'e verdiği fikri desteğiyle tanınan annemiz. Zekasıyla, soyu, güzelliği, iffeti, nezaketi ve nezahetiyle Resulullah'a aile olma şerefini elde eden bahtiyarlardan. Çileli bir hayattan sonra, Saadete kavuşan Kahraman bir hanım sahabi Müminlerin annesi O Bilset'ten 15 sene önce Mekke'de doğdu Asıl adı Hinddir Ebu Seleme Künyesidir Mahzum kabilesine mensuptur İlk evliliğini Halasının oğlu Abdullah İbni Abdüleset'le yaptı Habeşistan'da Ondan Seleme adında bir oğlu oldu. Ona nispetle Ümmü Seleme dendi. Bu künye ile meşhur oldu. Babası, Kureyş'in sayılı cömertlerinden Ebu Ümeyye Süheyl İbni Mu'yeredir. Zadurrak, yol azığı lakabıyla meşhurdur. Her yolculuğa çıktığında arkadaşına da yetecek miktarda yanında azık bulundurduğu için bu lakabı almıştır. Annesi Atike binti amirdir. O, kocasıyla beraber Erkam'ın evinde İslami'yi ilk kabul edenlerdendir. Habeşistan'a birlikte hicret ettiler. Medine'ye hicretleri ise tam bir destanlıktı. Çok sıkıntılı ve eziyetli oldu. Onun müşrik akrabaları Ebu Seleme'ye, Hanımının Mekke'den çıkışına müsaade etmeyeceklerini söylediler. Yolları tutuldu. Ümmü Seleme radıyallahu anhayı kocasından ve çocuklarından ayırdılar. Ebu Seleme radıyallahu an yalnız kaldı. Tek başına Medine yollarına düştü. Oğlu Seleme ile hanımı Ümmü Seleme'yi geride bıraktı. Medine'ye hicretle ilgili safayı Ümmü Seleme kendisi şöyle anlatır. Akrabalarım beni Ebu Seleme'nin elinden alınca onun yakınları da oğlum Seleme'yi benim yanımdan almak istediler. Oğlumu aralarında çekiştirmeye başladılar. Münakaşa ve gürültüler arasında çocuğu kolundan, ayağından çeke çeke alıp götürdüler. Ana bir tarafta, çocuk bir tarafta kaldı. Bir yıla yakın sabahtan akşama gözyaşı döktüm. Nihayet, Bana acıdılar da istersen kocanın yanına gidebilirsin.'' dediler. Ebu Seleme'nin akrabaları da oğlumu getirip bana verdiler. Ben ve oğlum birlikte Medine'ye hareket ettik. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaştı ve kocası Ebu Seleme ile buluştu. Artık hasret ve çile sona ermiş, aile fertleri tekrar birbirine kavuşmuştu. Mesud ve bahtiyardılar. Bir gün, neşeli bir halde tebessüm ederek kocası eve geldi. Sevincinin sebebini şöyle açıkladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden, bir söz işittim de ona sevindim, dedi. Müslümanlardan bir kimse, musibete uğradığı zaman, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun der, sonra da Allah'ım bu uğradığın musibetin mükafatını ihsan et ve beni ondan daha hayırlısına nail eyle diye dua ederse, muhakkak Allah onun duasını kabul eder buyurdu. Günlük hayatları, sevinç ve neşe içerisinde geçen bu çilekeş aile, öylesine birbirine muhabbetle bağlıydı ki, kocası kendisinden evvel ölürse, bir başkasıyla evlenmeyi dahi düşünmeyecek kadar Ümmü Seleme'nin gönlü, sevgi doluydu. Hatta o, kocasıyla karşılıklı anlaşma yapmak istedi. Ebu Seleme'ye şöyle bir teklifte bulundu. Ey Ebu Seleme! Cennetlik kocası ölen cennetlik bir kadın, Sonradan başkasıyla evlenmezse Allah muhakkak onu cennette kocasıyla bir araya getirecektir. Aynı şekilde cennetlik bir hanımı vefat eden cennetlik bir erkek de sonradan başka bir kadınla evlenmezse Allah muhakkak onu da hanımıyla bir araya getirecektir. Öyleyse gel seninle sözleşelim. Ne sen benden sonra evlen ne de ben senden sonra evleneyim dedi. Ebu Seleme, hanımının bu teklifini kabul etmedi. Ona, ''Sen benim sözümü dinle. Ben öldüğüm zaman sen evlen.'' dedi. Arkasından çok sevdiği hanımı için şöyle dua etti. ''Allah'ım, Ümmü Seleme'ye, benden sonra daha hayırlı ve onu hor görmeyecek, incitmeyecek bir koca nasip et.'' dedi. Hanımı bir şey diyemedi, Ve söz böylece kapandı. Bu konuşmanın arkasından fazla bir zaman geçmedi. Uhud günü kahramanca çarpışan Ebu Seleme radiyallahu anh birkaç yerinden derin yaralar almıştı. Tedavi edilir gibi olmuşsa da tam kapanmamıştı. Hatta o bu haliyle bile Beniyesed kabilesi tarafına gönderilen Seriye'ye komutan tayin edilmişti. Katan Seferi diye anılan bu seriye, zaferle Medine'ye dönünce, Ebu Seleme'nin yaraları tekrar deşilmeye, açılmaya başladı. Yatağa düştü. Rahatsızlığı 5 ay kadar devam etti. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a, kocasının bir dediğini iki etmiyordu. Elinden gelen fedakarlığı gösteriyordu. Ona son derece müşfik davranıyordu. Merhametli bakışlarıyla, Fedakârâne bir şekilde sevgi ve hürmetle hizmet etmeye çalıştı. Gün geçtikçe hastalığı ağırlaşan Ebu Seleme radıyallahu anh bir daha ayağa kalkamadı. Nihayet şehadet şerbetini içti. Onun vefatını haber alan iki cihan güneşi efendimiz hemen Ebu Seleme radıyallahu anh'in evine geldi. Ortada uzanıp yatan cesedinin başucuna oturdu. Onun, açık kalan gözlerini mübarek elleriyle kapadığı ve şüphesiz ruh çıktığında göz onu takip eder buyurdu. Cenazenin başında ağıtlar yakarak ağlaşan kadınlara döndü ve siz kendiniz için hayırdan başka şeye dua etmeyin. Çünkü melekler söylediklerinize amin derler buyurarak onları uyardı. Daha sonra Ebu Seleme radiyallahu anh için şöyle dua etti. Allah'ım, Ebu Seleme'yi affet, derecesini hidayete erenler arasına yükselt. Arkasında kalanlar için de sen halef ol. Bizi de onu da affet, ey alemlerin Rabbi. Ona kabri içinde genişlik ver, orada onun nurunu çoğalt buyurdu. Ümmü Seleme radıyallahu anhâ, kocası Ebu Seleme vefat edince, Efendimiz'e nasıl dua edeyim diye sordu. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de, Ya Rabbi, beni ve onu affet, bana onun ardından daha hayırlı birini ihsan et, diye dua et, buyurdu. O, bir taraftan bu duaya devam ederek teselli buluyor, bir taraftan da, Hayretini saklayamıyordu. Acaba Ebu Seleme'den daha hayırlı olan kimdi? Ümmü Seleme radıyallahu anh'a inancı uğruna çok çileler çekmişti. İmanından taviz vermemek için büyük fedakarlıklara katlanmıştı. Fahri Kainat Efendimiz onun gibi çilekeş bir hanım sahabisinin dört çocuğuyla ortada kalmasına gönlü razı olamazdı. İddet müddeti bitince ashabı kiramdan birçoğu ona evlenme teklifinde bulundu. Fakat hiç kimse olur cevabını alamadı. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhum efendilerimiz de ayrı ayrı talip oldular. Onlar da müsbet cevap alamadılar. Bir müddet geçtikten sonra Resul Ekrem Efendimiz Ümmü Seleme radıyallahu anhaya evlenme teklifinde bulundu. Bu iş için Hatip İbni Beltâ radıyallahu anh'i dünürcü olarak gönderdi. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçisi gelince duasının kabul edildiğini anladı. Buna çok sevindi. Fakat gönlünde bir takım endişeleri vardı. Bunlar zihnini tırmördü. Dört çocuğu vardı. Bunların Efendimiz'i rahatsız etmelerinden korkuyordu. Bu ve buna benzer sebeplerle Hatip İbni Beltar radıyallahu anh'den özür diledi. İki cihan güneşe Efendimiz onun bu nazik düşüncesine mukabel eden bizzat kendisi gitti ve nazikane bir ifadeyle ona evlenme teklifinde bulundu. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a bu teklife hem seviniyor Hem de olur cevabı veremiyordu. Çünkü gönlünü ve zihnini meşgul eden bazı düşünceleri ve endişeleri vardı. Bunları bir bir açıklamak zorunda kaldı. Şöyle dedi, ''Ya Resulallah, ben yaşlı bir kadınım. Hem çocuklarım var. Aynı zamanda çok kıskancım. Benden hoşlanmayacağınız bir hareketle karşılaşırsınız da, Allah'ın azabına uğrarım diye korkuyorum.'' Sonra, ''Velilerimden nikah şahitliği yapabilecek kimse de yok.'' dedi. Bunun üzerine, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onun gönlündeki sıkıntıları, endişeleri gidermek için tek tek sorularını şöyle cevaplandırdı. ''Yaşlı bir kadın olduğunu söylüyorsun. Senin başına gelen benim de başımdadır. Bir kadının kendinden daha yaşlı bir erkekle evlenmesi, ayıp değildir. Çocuklarından bahsettin. Senin çocukların benim de çocuklarımdır. Onların geçimleri Allah ve Resulüne aittir. Kıskanç olduğunu söylüyorsun. Bunu senden kaldırması için Allah'a dua ederim. Yanında nikah şahitliği yapabilecek velinin olmadığını söylüyorsun. Burada olan ve olmayan velilerin içerisinde bana razı olmayacak yoktur dedi Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın gönlündeki sıkıntılar bir bir kayboldu. Zihnini meşgul eden endişelerin hepsi yok oldu. Bu kadar açık ve kesin cevap karşısında teklifi derhal kabul etti ve oğlu Ömer'e ''Ya Ömer kalk beni Resulullah'a nikahla'' dedi. Hicri dördüncü yılın Şevval ayının sonlarında nikahları kıyıldı. Müminlerin annesi olma şerefini elde eden Ümmü Seleme radıyallahu anhâ validemize bir oda tahsis edildi. Düğün yemeği verildi. O günkü hatıralarını kendisi şöyle anlatır. Vefat eden Zeyneb'in odası bana verildi. Odada bir adet çanak, bir adet su testisi, bir el değirmeni, İçi hurma lifiyle dolu bir yastık ve bir yatak, bir de çömlek vardı. Çömleğin içinde erimiş yağ, çanakta da arpa bulunuyordu. Arpayı el değirmeninde öğütüp çömlekte bulamaç yaptım. Biraz da yağ koydum. İşte Resulullah'ın düğün yemeği buydu. Ümmü Seleme radıyallahu anhâ annemiz asalet sahibi bir hanımefendiydi. Efendimiz'e karşı hep asil davranışlar sergiledi. Veda haccı dahil yanından hiç ayrılmadı. Pek çok hadiseye şahit oldu. Fahri Kainat Efendimizin hadislerini iyi zapt etti. O, bir gün Efendimizle birlikte oturuyorken, Hazreti Fatıma radiyallahu anhâ ile Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radiyallahu anhüm efendilerimiz geldiler. Beraberce yemek yediler. Bu sırada Ahzab suresi, 33. ayeti celil'e nazil oldu. Mealen, Ey ehli beyt, Allah sizden kiri, günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor, buyuruldu. Resul-i Ekrem hemen kızını, damadını ve torunlarını hırkasının içine aldı. Ve, Ya Rabbi, bunlar benim ehli beytim ve yakınlarımdır. Onlardan günahları gider ve onları temizle, buyurdu. Ümmü Seleme radıyallahu anhâ annemiz böyle bir fırsatı kaçırmak istemeyerek hemen ''Ya Resulallah, ben de ehli beyttenim'' dedi. Efendimiz de ''Evet, inşallah'' buyurarak onun da gönlünü hoş ettiği onu da sevindirdi. Ümmü Seleme radıyallahu anhâ annemiz hayatını züht, takva ve ibadetle geçirdi. Hanım sahabiler arasında Fıkhı en iyi bilenlerdendi. Bilhassa hanımlarla ilgili meselelerde İslam fıkhını en iyi bilen sahabiler arasında yer aldı. Hadis ilmine de çok büyük hizmetlerde bulundu. Hadis rivayetinde Hazreti Aişe radiyallahu anhâ annemizden sonra ikinci sırayı aldı. 378 hadisi şerif rivayet etti. Bunlardan birkaçı şu mealdedir. Kocası kendisinden razı olduğu halde ölen kadın, cennete girer. Ey kalpleri halden hale döndüren Allah! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Namaz, namaz, namaza devam ediniz. Eliniz altındakilere güçlerinden fazla iş yüklemeyiniz. Kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun. Onları Allah ile muahede ederek aldınız... ''Ve Allah adıyla kendinize helal kıldınız.'' Ümmü Seleme radıyallahu anha dirayetli, zeki ve problemlere çözüm üreten bir annemizdi. Efendimize fikren destek verirdi. Hudeybi'ye antlaşmasından sonra resul Ekrem Efendimiz ashabına kurbanlarını kesip başlarını tıraş etmelerini emretti. Antlaşma metninden hoşnut olmayan ashab bu emri duymamazlıktan geldi. Kimse yerinden kıpırdamadı. Emrini 3 defa tekrarladığı halde kimse bu emre uyma eğilimi göstermedi. Bunun üzerine iki cihan güneşi efendimiz Ümmü Seleme radıyallahu anha annemizin çadırına girdi ve "Şunları görüyor musun? Onlara emrediyorum da icabet etmiyorlar." diye asabın kayıtsızlığından söz etti. Fahri Kainat efendimiz bu hadiseye üzülmüştü. Firaset sahibi annemiz hem üzüntüsünü gidermek hem de bir çare olabilmek üzere Efendimiz'e şu hatırlatmada bulundu. Ya Resulallah, emrini yerine getirmek istiyor musun? O halde dışarı çık, kurbanlık develerini kes ve tıraşını ol. Ashab'a bir şey söyleme, dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu samimi fikri benimsedi, ve bu tavsiyeye göre hareket etti. Tek başına çadırdan çıktı. Asaptan hiçbirine bir şey söylemeden menasiki yerine getirdi. Kurbanlık develerini kesti, tıraşını oldu. Efendimizin bu şekilde hareket ettiğini gören ashab da hızla yerlerinden kalkıp kurbanlarını kestiler ve tıraşlarını oldular. Ne firaset, ne teslimiyet, ne kadir şinaslık. Allah Resulü hanımının görüşüne değer veriyor. Onun fikrini benimsiyor ve ona göre hareket ediyor. Sonunda bütün ashab kiram, aynı şekilde Fahri Kainat Efendimiz'in peşini takip ediyor ve menasiki yerine getiriyor. Hiçbir asabına sözlü olarak bir şey demiyor. Lakin onlar, firaset ve basiretleriyle hareket ederek Efendimiz'in peşinden kurbanlarını kesiyor ve tıraş oluyorlar. Böylece Kalplerdeki burudet gideriliyor, muhabbet ve ülfet tekrar gönüllere doluyor. Ne firasetli bir hareket. Allah'ım bizlere de bu nezaketi nasip et, işlerimizde de firasetle hareket edebilmeyi lütfet. Ümmü Seleme radıyallahu anhâ birçok sahabinin erişemediği bazı ulvi manzaralara da şahit oldu. Bir defasında resul Ekrem Efendimizin bir kimseyle konuştuğunu gördü. Onu Dıhye radıyallahu anh sandı. Efendimiz onun Cebrail olduğunu söyledi. Annemiz vahiy meleğini görmenin sevinciyle Allah'a hamdetti Bir gün yine Efendimiz Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın yanındayken Cebrail aleyhisselam geldi. Fahri Kainat Efendimiz annemize ''Kapıyı üzerimizden kapa, içeriye kimseyi alma.'' buyurdu. Bu arada Hazreti Hüseyin radıyallahu anh geldi. İçeri girmek istedi. Ümmü Selim'e radıyallahu anh'a ona mani oldu. Fakat Hazreti Hüseyin bir fırsatını bulup içeriye daldı ve Resulullah'ın kucağına oturdu. İki cihan güneşi Efendimiz torununu öptü ve sevdi. Cebrail aleyhisselam onu çok mu seviyorsun diye sordu. Efendimiz de evet çok seviyorum buyurdu. Bundan sonra... Aralarında şöyle bir konuşma geçti. İyi ama ümmetin onu şehit edecek. Demek onu müminler öldürecek. Evet, istersen onun şehit edileceği yeri de sana haber vereyim, dedi ve Cebrail aleyhisselam kısa bir müddet oradan ayrıldı. Kerbela'dan getirdiği bir avuç kırmızı ve ıslak toprakla döndü. resul Ekrem'in mübarek gözleri yaşardı. Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği toprağı saklaması için Ümmü Seleme annemize verdi. İki cihan güneşi Efendimizin dar bekaya göç eylemesinden sonra, Ümmü Seleme radıyallahu anh'a annemiz torunlarını gördükçe gözyaşı dökerdi. Onlara bir zarar gelmemesi için elinden gelen gayreti gösterirdi. Aradan yıllar geçti. Cebrail'in verdiği haber gerçekleşti. Hz. Hüseyin radıyallahu anh, 61. Hicri yılda Kerbela'da Yezid'in adamları tarafından şehit edildi. O sabah Ümmü Seleme annemizin ağladığı görüldü. Sebebi sorulduğunda şöyle dedi. Rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Başımda saç ve sakalında topraklar vardı. Ey Allah'ım Resulü size böyle ne oldu diye sordum. Biraz önce Hüseyin'i şehit ettiler buyurdu. İşte bu gördüğüm rüyanın tesiriyle ağlıyorum, dedi. Hz. Hüseyin'in şehadetine sadece insanlar değil, cinler dahi gözyaşı dökmüşlerdi. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a annemiz, Resulullah'ın vefatından sonra cinlerin ağladığını hiç duymamıştı. Bir gün onların ağladığını işitince anladı ki, Hz. Hüseyin şehit edildi. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a annemiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin en son vefat eden hanımıdır. 84 yıl gibi bereketli bir ömür sürmüştür. 61 hicri yılda 681 miladi senesinde Medine-i Münevvere'de vefat etti. Baki kabristanlığına defnedildi. Cenaze namazını Ebu Hureyre radıyallahu anh kıldırdı. Cenab-ı Hak'tan şefaat